Diz kapakları da bu avret sayılan yere girer. Kadınlara gelince hür olan kadınların yüzleri ile ellerinden başka bütün bedenleri avrettir. Yüzleri ile elleri namazda ve namaz dışında fitne korkusu olmadıkça avret değildir. Ayaklarının avret olup olmaması ihtilaflıdır. Sahih kabul edilen görüşe göre Hür kadınların kolları, kulakları ve salıverilmiş saçları da avrettir. 24 Avret sayılan yerlerden birinin tamamı veya dörtte biri kadarı açık bulunsa namazı bozar. Fakat dörtte birinden noksanı açık bulunsa bozmaz. İmam Ebu Yusuf'a göre avret sayılan bir uzvun en az yarısı açık bulunmadıkça namazı bozmaz. Örnek, namazda baldırın dörtte birinden noksanı açık bulunsa namaz bozulmaz. Yine bazı alimlere göre, but ile diz kapağı bir uzuv sayılır. Yalnız diz kapağının açık bulunması ile namaz bozulmaz. Çünkü diz kapağı bir organın dörtte birinden azdır. 25. Bir uzvun namazı bozma bakımından avret olması başkalarına göredir, sahibine göre değildir. Başkaları tarafından görülemeyecek bir halde bulunması yeterlidir. Bunun için bir kimse namaz kılarken geniş bulunan elbisenin yakasından avret yerini görecek olsa, başkaları göremeyeceği için namazı bozulmaz. Fakat... Başkaları görebilecek bir durum olsa namaz bozulur. 26. Bir kimse namaz kılarken elinde olmayarak açılan bir avret yerini hemen kapayacak olsa namazı bozulmuş olmaz. Fakat kıyam veya rükû gibi bir rüknü yerine getirecek kadar bir zaman örtmezse sahih olan görüşe göre namaz bozulur. Namaz içinde elbiseye sıçrayan bir pisliği hemen atmak veya bekletmekte de aynen bir, aynen bu hüküm uygulanır. Fakat bu gibi namaza engel işler, insanın kendi iradesiyle yapılırsa namaz hemen bozulur. Muhtelif avret yerlerinin birer parçası açılıp da bunların toplamı en küçük avret organının en az dörtte birine eşit olursa ve Açıklık müddeti de bir rüknü yerine getirecek bir zaman devam ederse namaz bozulur, değilse bozulmaz. 27. Bir kimsenin temiz elbisesi olup da onu giymeye gücü bulunduğu halde onu giymeyerek gece karanlığında çıplak olarak namaz kılmış olsa ittifakla namazı caiz olmaz. 28. Derinin rengini gösterecek şekilde ince olan bir elbise ile avret yeri örtülmüş sayılmaz. Bunun için böyle bir elbise ile namaz sahih olmaz. Elbisenin darlığından dolayı avret yerinin belli olması, kötü bir hal ise de namazın sıhhatine engel olmaz. 29. Elbise bulacağını ümit eden çıplak bir kimse, vaktin çıkmasından korkmadıkça bekler, temiz yer bulacağını ümit eden kimse de böyle yapar. 30. Avret yerini örtecek bir şey bulamayan kimse, oturarak ve ayaklarını kıbleye doğru uzatarak, ima işaret ile namaz kılar. Onun için en iyi kılış şekli budur. Çünkü bu vaziyette örtünme haline, daha çok bürünmüş olur. Avret yerinin bir kısmını örtecek bir şey bulununca onu kullanma vacip olur. Bu durumda önce avreti galize denilen ön ve arka taraflar örtülür. Sonra erkeklerde butlar, daha sonra dizler örtülür. Kadınlarda butlardan sonra karınlar, sonra sırtlar ve dizler, daha sonra da geri kalan kısımlar örtülür. Bütün bunlar namazın her halde yerine getirilmesini ve dinde çok önemli bir farz olduğunu göstermektedir.